Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Mustafa Ulgar Özenski. Günaydın. Gezi Parkı direnişiyle başlayan ve tüm ülkeyi saran eylemler kadar toplumdaki yansımaları da imza kampanyalarına dönüşerek devam ediyor. Change.org'da geçtiğimiz hafta boyunca yeni başlatılan kampanyaların çoğunun konusu direnişe yapılan müdahaleler, doktorların gözaltına alınması ve medya sansürüyle ilgiliydi. Günün ilk kampanyası Gezi Parkı direnişinde yaralanan ve revirlerde gönüllü doktorlar tarafından tedavi edilen Cenk Küçük tarafından başlatılmış. Muhatabı Sağlık Bakanlığı olan kampanyanın konusu Gezi Parkı direnişinde yaralıları tedavi eden doktorlara açılan soruşturmanın geri çekilmesi. Polisin uyguladığı şiddetin yaralarını saran o doktorlar orada olmasaydı bugün çok daha fazla can kaybımız, çok daha fazla acımız olacaktı. Bunu kendi gözlerimle gördüm, birebir yaşadım. Ben o gönüllü revirlerde yeniden hayata dönen insanlardan biriyim. Direniş sırasında hukuka uygun biçimde tepkimi dile getirmek için gittiğim yerde, biber gazından fenalaştığımda benim için canla başla çabalayan o doktorların her birine minnettarım ve gönülden destekçileriyim. Gezi Parkı'nda başlayan ve ülkeye yayılan eylemler sırasında yaralılara gönüllü destek veren doktorlar, Bugün bir soruşturmayla karşı karşıya günlerdir yaşanan onca olayda gönüllü revirler kurarak, imkansızlıklar içinde çabalayarak hepimizin canını kurtaran bugün hala direnişe devam edebilmemizi sağlayan gönüllü doktorlara destek vermek gerek diyerek kampanyasının amacını açıklıyor. Cenk, Sağlık Bakanlığı denetçiliği tarafından Tabip Odası Başkanlığı'na yönelik açılan soruşturmanın amacı ortada. Sağlık Bakanlığı olaya müdahale ederken neden ilave destek ekibi kurduğunu sorgulayan, doktorların ve yaralıların kimlik belgelerini talep eden soruşturmanın, hepimizin yaşam hakkını savunan doktorlar ve orada direnen insanlar için bir fişlemeden başka bir amaç gütmediğini düşünüyorum diyerek Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Doktoruma dokunma soruşturmayı gelecek diyerek kampanyasına destek bekliyor. Cenk Küç'ün kampanyası hakkında detaylı bilgi change.org/doktoruma dokunma adresinde. Sıradaki kampanyamız radyo televizyon üst kurulu başkanı Profesör Doktor Davut Dursuna yönelik başlatılmış kampanya. Başlatan Uğurcan Abanuz'un talebi Hayat TV'nin kapatılmaması. Kurulduğu günden bu yana tüm halkın sesi olmuş Hayat Televizyonu'nun ekranı ağır bir tehdit altındadır. Radyo Televizyon üst Üskuru'nun verdiği ve TürkSat'ta bildirilen karar uyarınca Hayat Televizyonu'nun ekranı her an karartılabilir. 21 Mart 2007'den bu yana TürkSat uyduları üzerinden yayın yapan Hayat Televizyonu hukuksuz bir biçimde susturulmak isteniyor diyerek şikayetini dile getiren Uğurcan Abanuz, yaşananları Gezi Parkı ile ilişkisini ise şöyle açıklıyor. Gezi Parkı'nda başlayan diriliş ve halkın yükselen talepleri ortada ortada sesi olan Hayat Televizyonu bu konuda gelen şikayetler ve raporlar gerekçe edilerek Ritük tarafından incelemeye alınmış ve ekran karartma kararı verilmiştir. İki haftadır süren Gezi Parkı eylemleri boyunca bütün medya üzerinde uygulanan ağır baskı Hayat TV'yi kapatmaya olarak da yansımıştır. Radyo Televizyon Üst Kurulu yayın yaptığımız TürkSat uydusuna bir yazı yazarak yayınımızın durdurulmasını istemiştir, diyordu Uğurcan Can Beklenen gelişme gecikmedi ve Hayat Televizyonu Genel Müdürü Gökhan Çetin tarafından Hayat TV resmi sitesinde yapılan açıklamayla kanalın kapatılmayacağı duyuruldu. İşte Gökhan Çetin imzalı açıklama şöyle diyor. Rütük yetkilileri yapılan görüşmeler sonucunda kurul yayını durdurma kararını geri çekti. Rütük ayrıca lisans işlemini de en kısa sürede çözeceğini açıkladı. Hayat Televizyonu kuruluş çalışmalarından itibaren kendi televizyonu olarak gören işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların, yoksul halkın, aydınların, sanatçıların tüm halkın yoğun desteğiyle yayın hayatı önündeki kararma tehdidini ortadan kaldırdı. Demokrasi için mücadele eden tüm halk kesimlerinin tepkileri sonuç verdi ve bir yanlıştan dönüldü. Halkın haber alma özgürlüğünü savunan ve sokaklarda on binlerce insanın sloganları evlerinden, iş yerlerinden, gezi parkından, yaşam alanlarının her bir köşesinden gelen mesajları gerekse eylemleri ile yükselen sesi sesimizi daha da yükseltti. Hayat Televizyonu artık düne göre çok daha güçlü ve önündeki sorumluluğun artık ile bundan önceki tüm yayıncılık birikimleriyle hayatına devam edecektir. Televizyonlarına sahip çıkarak önündeki tehlikeyi atlatmasına destek olan, her zaman ekranımızda yer bulmuş bütün halk kesimlerine sonsuz teşekkürler. Sizin desteğiniz ve katkılarınız ile her gün daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz demiş. Başlattığı imza kampanyası ile bu sürece desteği olan Uğurcan Avanuz, Önümüzdeki günlerde de bu olumlu değişimi imzacılarıyla paylaşarak başarısını şüphesiz duyuracaktır. Sıradaki haberimiz Gezi Parkı direnişine yapılan müdahalelerle ilgili Kenan Halis Kızıldağ tarafından başlatılan kampanya Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik. Kampanyanın talebi Gezi Parkı direnişinde yapılan müdahalelere dur denilmesi Artık giderek kontrolden çıkan olaylar daha da vahim sonuçlar doğurmadan ivedilikle durdurulmalıdır. Yazıktır hiçbir örgüte üye olmayan çocuk yaştaki Gezi Parkı direnişlerine karşı acımasızca yapılan saldırılar orantısız güçle katlanarak sürmektedir diyor Kenan Halis Kızıldağ kampanyasında. Sıradaki kampanya ise Çağrı Pehlivan tarafından başlatılmış ve Gezi Parkı için çözüm önerisi sunuyor. Kampanya Türkiye halkına yönelik talebi ise Gezi Parkı'nda dikey orman oluşturulması. Çağrı önerisine Taksim Gezi Parkı'nda dikey orman mimari tarzıyla herkesin görmek istediği bir yapı yapılabilir hem de herkesin katkısıyla isteğiyle diyor. Gezi Parkı 38 bin metrekare araziye sahip. Bu alan Taksim Meydanı'ndaki otobüs durakları ve anıtın olduğu bölümün müsait arazilerini de içe alırsa toplam 50 bin metrekare olabilir. Yani Taksim Meydanı 50 bin metrekarelik yeşil alana sahip olabilir. Peki daha fazla yeşil alana sahip olsa daha iyi olmaz mı? Elbette ki insanlar daha fazla yeşil alan isterler. Peki ama bunun yanında insanlar kütüphane, müze, sergi salonu, galeri, konferans salonu, tiyatro sahnesi, bilim merkezi, cami gibi yapılarda istiyorlar. Bütün bunları aynı yerde yapmak bugünün teknolojisiyle zor değil. Dikey orman diye adlandırılan mimari terim, koru denilebilecek kadar fazla olan ağaçları üst üste güneş görebilecek şekilde katlara yerleştirmek suretiyle inşa edilmesidir. Böylece ağaç sayısında... %800'e kadar artış sağlanabilir. Ayrıca yapının dış yüzeyleri de yine çiçek ve çeşitli bitkilerle kaplanabilir. Bugünün teknolojisiyle bunlar mümkündür ve dünyadaki örnekleri de mevcuttur. Boğazdan bakıldığında müthiş bir manzara ile insanları gülümsetebilir. Kişisel kanaatim çevresindeki otellerden yüksek olmasıdır. İstanbul'un çehresine özgürlüğün, kardeşliğin, gelişmişliğin simgesini katabilir sözleriyle dile getiriyor. Çağrı'nın kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz dikey parklar için change.org taksim dikey gezi adresini ziyaret edebilirsiniz Esen kalın hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler